İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngel. Efendim 10 Şubat 2012 günü 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız. Ve Beti Gül sen de tanıyoruz Bir kısa bir süre önce yine konumuz olan e, Profesör Doktor Işıl Barlan yine bugün stüdyomuzda. Yine hatırlatmak istiyorum kendisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı. E, alanı esasen çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, Sayın barlan üstelik e, e, sıkı bir açık radyo e, <gülüyor> inleyicisi ve destekçisi. Bu nedenle e, hiç kırmıyor. Ne zaman isterseniz e, gelirim diyebiliriz. İşte e, böyle bir havada işte e, kentin Anadolu yakasından buraya geldiğiniz için tekrar ayrıca... Koşa zarar. koşa. Hem de koşa koşa geldik. Sağ olun. Geçen program da yine böyle karlı bir havaydı. Doğru. Değil mi yine? Karlı havalar. O zaman <gülüyor> <gülüyor> Kahramalarda sohbet daha güzel oluyor. Evet, ne konuşacağız Işın'la Betü Gül? Aslında çok da yoğunsunuz biliyoruz. Hakikaten kırmayıp geliyorsunuz açık radyo olunca özellikle. Biz geçen programda alerjileri konuştuk. Çok da hoş bir program oldu. Dinleyicilerimizden de gelen tepkiler öyleydi. Onlara da teşekkür ediyoruz. O gün bir noktaya geldik ve ki o nokta primer immün yetmezliklerdi. Ama bunun için bir program daha yapalım. Diye ben söz almıştım zaten o gün. Hmm. Bugün e, esas konumuzu bu teşkil edecek primar imin yetmezlikler. Çünkü çok önemli olduğunu programın bittiğinde de dinleyiciler de anlayacak evet. zannediyorum. Şimdi primer primar imuniyetmezlik yani çok spesifik, çok özel bir konu deyip kimse başka radyoları dinlemek için çevirmesin, <gülüyor> radyosunu düğmesine. Çünkü bu konu önemli ve umulluğundan çok da sık görülüyor imiş. Bunların hepsini ışıldan öğreneceğiz. Peki nedir primar imuniyetmezlik ve görülme sıklığı nedir? Çok bu nadir bir şeydir, ender bir şey midir? Bunları biraz istersen evet. konuşalım. Doğrusu... Tıp fakültesinde ben de öğrenciyken bir zamanlar e, bu konuda ders veren hocalarımız gelip e, ilk cümleleri şu olurdu. E, primer imin yetmezlikler nadir görülen hastalıklardır. E, Seni de söylediğim gibi yani ben de bu sözü duyunca aslında hani o kadar da çok bilmeme gerek yok. O, ben aslında sık olan hastalıkları öğrensem çok daha iyi olur diye düşünmüştüm doğrusu. Ama yıllar içerisinde e, öğrendik ki hep beraber primer imin yetmezlikli hastalıklar Türkiye'de. Dünyada demiyorum ama ülkemizde e, sık görülen hastalıklar. E, artık ben de dersime başlarken e, nadir değildir. Lütfen böyle cevaplamayın bu soruyu deyip şunları anlatıyorum. Aslında bu hastaların vereceğim bilgilerin hepsi Avrupa parlamentosuna sunulan bir konuşmadan alınmıştır. Ve dünyadaki Avrupa'daki önemli minologların konuşmalarından referansları da mevcuttur. Şimdi bunlara göre ki bunlar gene Avrupalıların sonuçları. Hastaların ancak %70 ve %90'ı tanı alamıyor. Yani biz sadece onun en fazla %30'una tanı koyabiliyoruz bir kere. Çoğu hasta tanı almadan dolaşıyor. Şimdi e, görünme sıklığına gelince ben size önce tip 1 diyabeti söyleyeyim. 700'de 1 multipulsikleroz da 1000'de 1 görülüyor. Oysa immün yetmezlikler 500'de 1 görülüyor. E, burada yani e, şeker hastalığından çok daha sık Kesinlikle çok daha sık. Bu çok ee, büyük bir Kistik fibrozi evet. şimdi neden biliyor musunuz? İmmin yetmezlik bir tane hastalık değil. İçinde 200 tane hastalık var. Bir kere bu var yani immin yetmezlik bir tane bir hastalık Bir başlık değil. bu bir grup Hı -hı. hastalık grubunun evet. adı ve içinde çok değişik hastalıklar, hastalıklar var. var. Mesela kistik fibrozis en sık görülen e, biliyorsunuz genetik hastalıktır beyazlıkta. Onun Hı -hı. dört misli e, immin yetmezlikler toplu olarak. Dolayısıyla evet belki içlerinden birçoğu çok nadir görülüyordur hı hı. ama bir grup olarak oldukça sıktır. Şimdi gelelim ülkemize. Neden ülkemizde daha sık derseniz. Evet. Ülkemize ait bazı gerçekleri bir gözden geçirmek lazım. Bir kere nüfusumuz çok yüksek onu herkes biliyor. 0 ile 14 yaş grubu %30'unu oluşturuyor. Yani toplumun aslında başbakanın bir konuşmasında son veriler onlar herhalde. Toplumun neredeyse yarısı çocuk. Kaç yaş grubu dediniz? %30. E, 0, 14, %30'u. Ama 20'ye çıkarsanız bu %30, %40'a kadar yükseliyor. Hı. 65 yaşın üstü öte yandan sadece %5'i. Dolayısıyla biz çok genç bir toplumuz ve çocuk sayımız oldukça e, fazla. Mesela ortanca yaş kadın için 24, erkek için 25. Bu Avrupa'nın tabii en geç ülkesi yapıyor bizi. Şimdi çok önemli bir özelliğimiz de akraba evliliğinin çok Hı -hı. sık olması. Bu Hı -hı. kadar çok bizde akraba evliliği. Yani. Şimdi Raya ben de sektir. onu evet araştırdım. Yüzde yirmi bir ortalama veriyoruz. Ve evlilik'ten biri hele de güneyde bir bölge var yüzde kırk. Evet Doğu Anadolu'da çok yüksek <gülüyor> Yabancıya gitmesin diyorlar. Evet. Doğu <gülüyor> bende de bir istatistik var. Türkiye nüfus istatistikleri 2009'da Doğu Anadolu'da yüzde otuz ikiymiş ortalama. Evet. Öte yandan bizim hastaneye yatan immün yetmezlik hastalar arasında... Hani herhalde 90'larda çok tabii. çok daha evet. yüksek. Sonuç ne yapıyor? Bu hastalıkları bizim ülkemizde çok önemli bir sorun haline getiriyor. Tabii ee, biz bu yüzdeleri verirken mesela Fransa'da %1'in altında. Evet. Akraba evliliği. Tabii. Tabii, tabii akraba evliliğinin sıklığı otozomal e, resesif geçen hastalıkları artırıyor ki emniyetmezliklerin çok önemli bir kısmında geçiş otozomal resesif. Ve bunlar hastalığın dediğim tür geçişli olanları Türkiye'de o kadar fazla ki. Ve hani sizle de konuşuyorduk programdan hı hı. önde önce e, birçok yeni immün yetmezlik nasıl olup da Türk hastalarda tanımlanıyor evet, evet, evet. dediniz. Yani çok doğru bir saptama gerçekten biz artık e, hani Fransızlar yayın yapıyor. Bakıyorsunuz Fransa'daki Türkler, evet. Almanlar yayın yapıyor. Ya Almanya'daki Türkler ya da e, Türkiye'den gönderilen kanlar da aslında evet. değil mi? Yani ben bunu aslında hakikaten soracaktım. Evet. Ee, Türklerde bu hastalıkların öne çıkması da bu konuya ayrıca bir önem veriyor. Evet, yani var. biz bu camiada mesela hani e, dünya çapında yapılan toplantılara gittiğimizde aslında çok prestijli bir yerdeyiz. Çünkü hastalar bizde. Evet. Tamam, teknoloji bizde değil ama bir araya gelmek <gülüyor> gerekiyor. Fakat tabii bu biz Bu işte uğraşan insanlara Türkiye'de çok önemli bir görev yüklüyor. Işıl bu sıklığını çok güzel anlattın rakamlarla e, gösterdin ki hakikaten Türkiye batı ülkelerine oranla bu tip e, sorunları primer immü yetmezlik dediğin sorunları çok evet. sık gören bir ülke. nedenlerin başına da akraba evliliği. Ama belki biraz da anlaşılması için programın başında şu primer immü yetmezlik diye neyi kastediyorsun bunu bir e, söyler misin? Tabii. Şimdi primer bir kere birincil demek tabii. Hı -hı. Birincil ve ikincil, birincil dediğimiz durumda doğuştan gelen bir hastalık oluyor. İkincil sonradan ortaya çıkıyor. Tabi sonradan ortaya çıkan immün yetmezliklerin başında HIV hastalığı geliyor. Biz onu bir kenara koyuyoruz. Bizimkiler genelde genetik, doğduğunda da bu hastalık var. Bu hastalıkla doğuyorlar yani. Evet, evet. Buna primer diyoruz, birincil immün yetmezlikler. Ve bunlar e, hayat boyu aslında bunların çoğu devam ediyor. Genellikle genlerde bulunan bir takım bozukluklar. Yani bir genetik hastalık denebilir ama Tabii. tamamı değil belki de. Evet e, tamamı tamam. değil ama <gülüyor> çoğu genetik hastalık. Peki yani, belirtiler nedir? Yani ne belirtilerine geçmeden önce hani, tanımı daha açabilmek için evet. bağışıklık sisteminde. Doğru. Su, bağışıklık sorunu Evet var. önce onu da bir söyleyelim. Bağışıklık sistemimiz belki hani en önemli sistemimiz çünkü bizi mikroplara karşı, hastalıklara karşı koruyacak olan sistem bu. <gülüyor> Ee, ve bu sistemi hani tamamıyla anlayabilmiş bile değiliz. Ee, ama bu sistemde herhangi bir bozukluk olduğunda çok sık enfeksiyonla kendini Hı -hı. gösteriyor. Yani eğer bu bir çocuksa e, öyle senede bir iki değil, 7-8 kulak enfeksiyonu geçiriyor. Zatürre oluyor Hı -hı. ve çok iyi büyüyüp gelişemiyor. Ee, bu çocuklar ciddi problemi olan çocuklar. Ama hani biz pediatristler, çocuk hekimleri çok, en çok karşılaştıkları yakınma... Benim çocuğum Hı. çok sık hasta oluyor. Hı. Hı. Hani bu sözü duyarız bizi en sık annelerden. Şimdi onu çok iyi araştırmak lazım. Belki birazdan o olmazsa evet. olmaz belirtileri var. Onlara gireriz. Bu Peki. arada ben bir telefon numaramızı vereyim. Belki sizin tamam. konuşmalarınızdan, anlattıklarınızdan. Evet, çok Kendi çocuğunla ilgili Tabii. sorusu olan dinleyicilerimiz olabilir. 0212 alan koduyla 343 40 40. 343 40, 40 telefona soru sorabilirler Profesör Doktor Işıl Varlana. Evet 3 parça çalacağız yine bugün her zaman yaptığımız gibi. Bugünkü parçaları biraz şunun ilgisini çekeceğini düşündüğüm parçalardan seçtim bakalım sevecek misin? Neyse. İlk parça Refika Kadı oldu. Tanıyor musun bilmiyorum. Kendisi Eka Arlazi Oxorka isimli bir CD çıkartmıştı. Oradan Supraş PiraPa isimli parça deniyor. Taniš šori gengin taša, abškom, abšvat, izabškom, vičik, čikat, kolo izabšvat. cik cik ček, cik cik cik cik cik kat arkelen swat bira Şure enne şo Şana Çik Arkel Fika Kadıoğlu Eka isimli CD'sinden bize seslendi. Parçanın adı Süpraş Pirapa'ydı. 10 Şubat 2012 Açık Radyo'da önce sağlık programında sevgili Işıl Barlan'la primer immi yetmezlikleri konuşuyoruz. Ve bu tip patolojilerin sık görüldüğüne değindi. Şimdi biraz nasıl belirtileri var onlara herhalde değinecek Betükül. Evet. Ee, tam da onu soracağım hastalar e, çocuklarını size getirdiğinde nasıl problemlerle hangi şikayetlerle getiriyorlar aslında e, ben e, bu 10 uyarıcı işareti şimdi bir tekrarlarsam nasıl geldiklerini gayet güzel anlayacağız hatta burada küçük bir notum var atlamayayım dedim e, oradan da kopya çekiyorum e, çocuklar için bir de erişkinler için var çocuklar Hı -hı. için yılda 4'ten fazla kulak enfeksiyonu geçirmek E 1 yılda 2'den fazla sinüs enfeksiyonu geçirmek, 2 ay daha veya daha uzun e, damardan antibiyotik ihtiyacı göstermek, bir enfeksiyonu e, giderebilmek için 2 veya üzerinde zatürre geçirilmesi, büyüme gelişme an demin de konuşmuştuk e, iyi olmayacak diye. Ayrıca organlarda, ciltte apselerin olması ve bunların tekrarlaması, e, bir diğeri de ağızda pamukçuk Bu böyle yeni doğan döneminde kısa süreli olan pamukçuğu kastetmiyorum. E, yaygın olan hı hı. ve sürekli tekrarlayan ciltte de olabilen mantar enfeksiyonları yani. Hı hı. E, gene bir enfeksiyonun geçmesi için damardan verilen antibiyotiğe hani ağızdan alınanlarla geçmemesi tabi ciddi olduğunu düşündürüyor. Ayrıca iki ya da daha çok ciddi enfeksiyon geçirmiş olmak sepsis gibi hani kana mikrobun hı hı. karışıp da. Hastalık yapması bir de en önemlisi ve Türkiye için asla unutulmaması gereken demin de konuştuğumuz aile öyküsü. Hı hı. Ailede e, hatta bunu hani ne kadar önemli olduğunu ben de kendim de e, pekiştirerek öğreniyorum. Ölen kişileri aile, saymıyorlar. Yani kimler hasta dediğinizde hı hı. E, mesela bir aile bana doktorum onlar öldü zaten. Yani size bilgi vermedim çünkü öldü. Oysa biz o bilgiyle tanıyı değiştirdik. Bu kadar Hı. önemli aile şeyi sorma Şimdi bu saydığım maddelerden ikisi veya daha çoğu varsa bir çocukta... ...burada işte bağışıklık sistemi hastalıklarını annenin, hekimin düşünmesi gerekiyor. Yani aile belki şey de önemli burada değil mi? Yani bu şekilde bir imin yetmezlik tanısı almış kardeş var mı? Tabii ki. Yaşayan hani ölmemiş olan... Aile, veya nedeni belirsiz aile. küçük yaşta doğdu evet. ve öldü <gülüyor> onların hepsine kuşkuyla bakman lazım. Peki bu bahsettiğim mesela e, bir yılda dörtten fazla kulak iltabi ikiden fazla sinüs iltabi evet. falan gibi. bütün bunların hepsinin aynı anda olması şart değil yani e, çocukta sadece dört kereden tabii. fazla sık görülen kulak iltabi olduğu zaman en azından bu açıdan da değerlendirmesi mahkak gerekiyor. İşte gerekli. bakın burada sadece çocuk hekimi değil kulak burun boğaz e, uzmanlarının da alanına giriyor tabii. Çok Çünkü biliyoruz ki kulağa akan çocuk ...ya çocukcaya, kulak burun bazıcaya gidiyor... ...ve defalarca antibiyotik alıyor... ...anne de dolaşıyor doktor evet. doktor... ...oysa sorun bambaşka... Hı -hı. Evet. E, ...yani bir immüngloblin bakarak... ...çok basit testler yaparak... E, ...pekiştirebilir... Hı -hı. ...hekim arkadaş bu o, tanıyı... Ya da burada bir gariplik var deyip hemen bunu bir üniversiteye evet, evet. gönderebiliriz. bulanmak evet. çok Tabii. önemli. Evet. Bir de ben en önemlisi kuşkulanmak. Evet. Şimdi sinüs enfeksiyonu dediniz evet. yılda 4 mü? 2, 2, 2 mi? 2'den fazla. Ee, bir de mesela bizim toplumda hani biliriz çocuklar çok boğaz enfeksiyonu geçirirler. Evet. Ve hemen işte tonsiller aldırılır, bademçikler aldırılır. E vesaire O boğaz enfeksiyonuyla ilişkisi nedir? Yani yılda mesela öyle bir sayı var mı yine? Hayır. Boğaz enfeksiyonları immün yetmezlik alanında evet. değil aslında. Hı hı. Bakın bunun şöyle oluyor. Eğer boğazı şişmişse bademcikleri aslında bu uygun bir immün yanıttır. Hı hı. Biz memnun oluruz. Hı hı. Ama hı hı. şöyle bir senaryoda bağışıklık sistemi hastalığı düşünürüz. Çocuk çok hasta... Ama bakıyorsunuz bademcikleri minicik hatta yok. yok şişmiyor. Hmm. Çok güzel. Evet. Oysa çok anneler bizde bademcikleri şişti diye üzülüp getirip. Tabi. Bademcik küçüksün seviniyor belki. <gülüyor> evet. Aynen öyle. ki biz üzülüyoruz. Bizde çok önemli bir işarettir. Eğer çocuk bu saydıklarımı geçiriyor ama bademcikleri minicik dent bezleri hiç büyük değil. O Bayağı kötü bir ya. Bir immü sistemde bir e, akçaklık var değil eğer, Yanıt çıkmıyor. Yani Doğru. çok konumuzla ilgili değil ama hani konu açılmışken evet. e, sorayım bu bademciklerle ilgili. Sık sık üst sonunum yolu bazı enfeksiyonu geçiren çocukların da hemen bademciklerini aldırmaya kalkarlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç şeyler düşünmüyorum. Yani <gülüyor> şunu düşünüyorum. <gülüyor> Hatta Peki. bunun araştırmasını yapıyoruz şu anda. bir Anneler öyle anlatıyoruz. Karakol gibi orası. Evet. Belki de enfeksiyonların aşağı inmesini engelliyor. Aslında bu ameliyatlardan sonra çocuk birçok çocuğun da sıkıntısı artıyor. artıyor. Ve evet. bunlar astım reaktif havayolu hastalıkları da olabiliyor... E, dolayısıyla hiçbir şey lüzumsuz değil ki vücudumuzda evet. bademcikleri biz Şimdi, koparıp atalım. Bir, birden şeyi düşündüm aslında bazı yaklaşımlar bazı e, uygulamalar moda gibi bir dönem e, gündeme doğru. geliyor. Ama bu sık moda değişiyor bizde de modayı öğrenip sonra modaya çok sadık kalıp ömrüm boyunca bademcik ameliyatı öneren hekimler oluyor galiba değil mi? Doğru <gülüyor> yani modası geçmiş hekim olmamak evet. lazım. Bu arada isterseniz erişkini de söyleyeyim. Evet lütfen. Erişkine geçmeden Peki. ben yine bir şey daha soracağım. Yani aile öyküsünü biraz daha açalım mı? Erişkine Tabii. Erişkine geçmeden önce. Mesela çok bebek ölümlerinde biz... ...yüksek sıralardayız dünya ülkeleri arasında. Hani erken çocuk ölümleri evet. vesaire... ...bunlarda da hani dikkat edilmeli mi? Ya da bu bir uyarıcı işaret midir? Tabii evet. Çocuk ölümleri. Tabii. Ee, biz aile ağacı çıkarıyoruz gelen Hı. her hastaya... Ee, <gülüyor> Yani çocuklardan başlayıp dedelere, anneannelere kadar çıkıyoruz. Şimdi bazı hastalıklarda anne ve annenin tarafı bizim exing dediğimiz hastalıklarda örneğin dayılar çok önemli. Annenin erkek kardeşleri çünkü hastalığı kadınlar taşıyıp erkekler hasta oluyor bu durumda. Dolayısıyla dayıları soruyoruz. Ee, sadece dayılar değil tabii ailedeki tüm bireyler ve genelde akraba evliliği olduğundan bizde her birey çok önemli. Hı hı. Bütün o ağacı çıkarıyoruz. Şüpheli ölümleri de kayded Aynen kaydediyoruz. Yani bilmiyorum işte 10 günlükte öldü. Hı hı. Bilinmeyen evet. ölüm diyoruz. Ama bunlar birleştirildiğinde siz e, o hastalığı yakalamaya çalıştığınızda nasıl geçtiğini anlarken büyük faydası oluyor. Evet. Tabii ki 10-20 yıl evvel tanı konmuyordu ki birçok ölüme. Peki e, şimdi tanımını yaptık. Ülkemizde çok sık olduğunu gördük. İlk belirtiler ve neden şüphelenilmesi gerektiğini ve belki hekimlerin de ilk aklına gelen e, bir konu değil ama olması gerektiğinin evet. önemini vurguladık. Peki farkındalığı arttırmak için ne önemli neler yapmalıyız? E, söylerken Onu sonra ben vakit söyledim. kalırsa söyleyelim şimdi madem. E, farkındalığı arttırmak aslında e, şöyle çok önemli. E, örneğin benim eğitimimde öğrendiklerimle şu gün e, tebabet sanatını icra ediyor olsam hiçbir hastaya tanı koyamam. Yani sürekli bu eğitimi yenilemek gerekiyor hekimler içinde. Evet. Üniversitelerdeki derslerimizde artık çok daha güncel şeyleri bilgileri toparlayıp anlatmamız gerekiyor. Hı -hı. Kitap okuyarak bunu yakalayamayız. Ancak yayın okuyarak yapabiliriz. Çünkü Hı -hı. inanın dün de bir yeni immün yetmezlik bulundu. Hatta onu konuşurken de bir hasta geldi. Valla çok uyuyor dedik. Hani Hı -hı. bu kadar hızlı gelişen bir e, dal burası. Bunu bu hıza bir kere ayak uydurmamız lazım. E, bu birinci olarak bizim görevimiz. Hani bunu alıp ondan sonra çocuk hekimlerine... Sonra da e, pratisyen hekimlere Hı -hı. aile hekimlerini anlatmamız lazım. Çünkü çocuğu ilk görenler artık onlar. Onların yönlendirmesi evet. gerekiyor. Bu belirtileri gördüğünüzde bize yönlen. Ayrıca tabii ki işte şu anda niye yapıyoruz? Hani halkımıza da e, annelere, babalara da bu belirtileri anlatmamız Hı -hı. lazım. Dolayısıyla her aşamada bu her aşama hani bizler de dahil, eminologlar, bu işte uğraşanlar dahil olmak üzere eğitim son derece önemli. Yani e, Farkındalığı artırmak niye önemli? Bir kere bunun bu hastalıkların nadir olmadığını söylemek, bakanlığımıza da sesimizi duyurmamız Hı. çok önemli. Ona göre çünkü önlemleri almamız çok gerekiyor. Önemli. Ve biz yeni bir karar aldık. Türkiye'deki tüm emin yetmezlikleri, e, registri, Yani yani bir kayıt altına alalım. Kayıt alıp, altına e, almak. Belki evet. bir havuzda toplamak ve onların evet. e, çok önemli. Ve o zaman ispatlayacağız yani net olarak. Hani evet. bu bizim e, sanal bir şey değil. Bakın bu kadar hasta var diye. İnanın herhalde çok meşgul olacağız. E, çünkü bitiremeyeceğiz bir saatların içinde. Aslında e, sizin alanınızda çalışan çok fazla hekim de yok değil mi uzman olarak? Maalesef. Yavuç. Evet, doğru. Sayı evet. çok doğru. değil. Evet. Hatta şu anda alerji immünoloji eğitimi bir arada veriliyor. Hani iyice karışık lazım. ama neyse o konuya girmeyelim. Peki, Dolayısıyla... Peki bu, bir de hasta organizasyonları var oraya mı evet. Pardon bir başka bir şey Yok farkındalığı artırırsak erken evet. tanı koyacağız. Tabii. Çünkü gerçekten burada da erken tanı hayat kurtarıyor. Hı. Ama organlar bozulduktan sonra o çocuğa tanı koyduğunuzda o hastaya çok fazla yardımımız olmayabilir. Bunu kaçırmayalım. Aslında çok güzel bir Sağlık Bakanlığı projesi yapılabilir belki değil mi? Bu aile hekimleri Kesinlikle. şeyinde. Yani bazı şeyler yavaş yürüyor ama ben uzun yıllardan beri özellikle immunoloji alanında beraber aynı ortamlarda bulunduğum için Işıl'ın yaptıklarını izliyorum. Yani yine ile kuyu kazar gibi o konuyu bir avuç insanla beraber onları da öncülük yaparak geliştirdi. Örneğin İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nden kısa bir süre önce Ocak ayının sonunda primer immuniyetmezliklerde klinik ve moleküler tanı sempozumu yaptınız. Evet. Evet, Yıldız bu, Abla'nın başkanlığından, e, bu, Cerrah bu, galiba, bu Evet, doğru. Evet. E, bu grup ilk ve biz bir grup olduk artık. Evet, İstanbul İmmün Yüzyı Grubu'yuz şey. e, ve böyle faaliyetlerimiz olacak. Bu şey hasta organizasyonu, bu da çok önemli bir şey ve ne yazık evet. ki bugün galiba... E, Başkanı o, bizle birlikte o, olacaktı. Evet. Ben Hı. onu anlatayım. İmmün Yetmezlik Derneği'ni kurduk. Evet. Bu dernek aslında dünyada e, Primer İmmün Yetmezlikli Aileler Derneği olarak, ipopi diye. E, kısaca e, söyleniyor. Büyük bir dernek, global bir dernek. Onun Türkiye Şubesi hı hı. E, olduk biz. Ve 2010'da Türkiye'de olduğu İminoloji Derneği'nin Avrupa İminoloji Derneği'nin toplantısı. Orada da artık tam bir üye olduk. Hı hı. Ve burada e, başkan aslında hastalardan e, oluşan bir, e, bir dernek bu. E, bizim hastamız yani 20 yıldır izlediğimiz sevgili Selcan bizi şu anda hı hı. dinliyor eminim. Bugün da, konuğumuz olacaktı. Evet kendisi. ama hava çok bozuktu o da biraz e, öksürüyordu. Ben gelmemesini rica ettim. İnşallah başka bir programda siz onu tabii, tabii e, seveyim burada seveyim. konuk edersiniz. E, biz e, dediğim gibi bu Ekim ayında 2010'da üye olduk. E, www.imyet.org.tr <Gülüyor> adresinde e, bilgilerimiz var. E, i̇mmün Yetmezlik Derneği Türkçe e, adımız e, bu dernek şu anda 117 üyesi var bunların Hı -hı. E, 70 kadarı doktor ve hemşire geri kalanı da hasta yakınları Hı -hı. ve bir sorun olduğu zaman e, bir yahut sitesi var adresi var orada e, haberleşiyoruz örneğin askere gitme yaşı gelen emmin yetmezlikte erkek hastalarımız Hı -hı. ne yapacağız dediler. Biz bu soruna eğildik ve şu anda ümmün e, yetmezlikte e, hastalar askere artık muhafık Yani bunu kanıtlayan evet. üniversite ya da rapor ü, bir veriyoruz. rapor verildiği zaman evet. askerden evet. muhafık oluyorlar. Evet, evet. bu güzel evet. bir gelişme. Bu tür bir, veya işte bir ilaç bulunmuyor diyor birisi o, bir ona cevap edelim. veriyor başka bir. Peki diye? askerlik yaşına gelmiş olan kişiye çocuk hekimi rapor verebiliyor mu? Doğru. Bu da ayrı bir sorundu. Bunu da yaşadık ve e, Sağlık Bakanlığı'na yazdığımız yazılar sonucu e, doğrusu biz artık 18 yaşında e, Diğer açıdan değil de belki immunolog o, evet. özelliğinden. Yani şöyle olabilir. hastayı yatıramıyorsunuz çocuk servisine tabii. Hmm. Yani 30 yaşında Hı -hı. hastamız. Dolayısıyla e, biz artık onu yapabiliyoruz. Rapor verebiliyoruz. Rapor da verebiliyoruz. Bu ee, da önemli. önemli bir gelişme. Yani... Evet, bir takım hani çabaların sonucu da aslında çıkabiliyor. Peki, Dolayısıyla e, buna, buna devam edelim. O Geoffrey'den falan bahsedeceğiz zaman bir müzik arası daha. Bu kez Musa Karaalioğlu'ndan dinleyeceğiz. Eee <gülüyor> Hemşin, Rize. <gülüyor> ama parçanın adı Oy Bunu ben uzatmıyorum. Gerçekten plan üzerinde de CD'nin üzerinde öyle diyor. Oy Trabzon Askaros derrä sinun Ytara fi Ytara fi derrin dur Yamtara fi derrin dur Askaros derrä sinun Ymtara fi Ytara fi derrin dur Ymtara fi derrin dur Buda pöyle geşlin H da pöle geşlin Ya da Oiti рапsa onti rapso on niчи ka i kaili kasm iči kada ili kazam Oiti рапsa on te rapsa on niчи ka iče Haftalık neromar, aşkalık neromar, geldi çatti, geldi çatti remezan, geldi çatti remezan. Haftalık neromar, çatti, geldi, čati, geldi čati Gel ne u buldum kuşunu buldum kuşunu folenim buldum kuşunu folenim pencereden aşağıdık pencereden aşağı verboncukluy verboncukluy oldum değil verboncukluy Send the night, send the night, send them my villa job, oh, the zone, the zone, send the night, send the night, send them my villa job, send up the lender, send up the lender, the should by the should by the 94.9 Açık Radyo'dan önce sağlık programındayız 10 Şubat 2012 ve sevgili ve Prof. Dr. Işıl Barlan'la ümmün yetmezlikleri konuşuyoruz. Bu arada bir canlı telefon bağlantımız olacak çünkü bugün programımıza davet ettiğimiz konuğumuz ama gelemeyen konuğumuz sanıyorum Işıl'a ve Açık Radyo'ya bir katkıda bulunacak. Evet. Daha bağlamadı galiba. Peki. Tamam. Birazdan bağlanacakmış bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Ee, bu hasta grupları, organizasyonları bir Jeffrey diye bir şey vardı ya. Orada <gülüyor> doğru mu? Telefuz ediyorum. <gülüyor> yani Doğru mu söylüyorum? <gülüyor> evet. Bir, sizin e, üniversitede e, bir e, Jeffrey Model Vakfı'nın bir uzantısı mıydı? Galiba bağlantı Bağlantım. olmuş. Tamam. Evet. <gülüyor> Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba ben Selcan Kaya. Emin Yetmezlik Aslısıyım. Aynı zamanda emniyet Yetmezlik Terneği'nin Kurucu Başkanıyım. Ne güzel Işıl Hanım sizden bahsetti. Ben hemen sizi Işıl'a karşılıklı bırakayım. Belki e, vermek mesajlar var. Sesini duymak ne güzel. Ben hemen evet, yani evet. devam et. Çünkü o çok güzel ifade eder. Peki. Her sözü de. Buyurun efendim. Dinleyelim, efendim. Dinleyelim ee, ben Selcan. Ben aslında bugün çok gelmek istedim ama biraz yükseliyorum. Şimdi de zaten muayene olmaya gideceğim <gülüyor> Işıl Ojan <'ın gülüyor> ekibine. <gülüyor> evet. Ee, ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedim. Lütfen. Lütfen. Sağ olun. Ee, Işıl Hocam zaten anlattı, anlatıyor şu anda primariğimin yetmezliği. Hı hı. Ben 30 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır bununla yaşayan bir hastayım. Hı hı. Bayağı bir yoğun çalışmalar sonucunda da derneğimizi kurduk. Hı hı. Bu şekilde insanlara da duyurabilsek ne mutlu bize. Sağ olun. Onun dışında sadece katılmak istedim. ...umarım daha güzel şeyler olacak... ...ben buna inanıyorum... ...Selcan'cığım karşılaştığın zorlukları belki söyleyebilirsin... <gülüyor> ...hani muayeneye gittiğinde... ...immun yetmezlik dediğinde... E, ...ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Ee, en önemlisi çok fazla bilinen bir hastalık değil... Evet. ...hem hekimlerce... ...hem insanlarca çok fazla bilinen bir hastalık değil roluk okullar çok ki ben burada alsam <gülüyor> çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum aslında ama e, ben çok şanslı bir hastayım. Ama sen önce... çok iyi bir örneğisin değil mi? Düzgün tedavi alındığında, düzgün doktora gidildiğinde belli aralıklarla e, evet. yani üniversiteyi bitirdin, mesleğin var. Sanıyorum evet. danslara devam ediyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Ara ara versek de yani yaşının getirdiği aktiviteleri Bizim Jeffrey Model'in açılış konuşmasından Hı -hı. alıntı yapıyorum Selcan'ın. Bu aktiviteleri yapabiliyor olmasını sunmuştu. Ve bu e, çok güzel bir noktaydı. Yani ben 29 yaşına bir genç kızın yapabilecek... işte bakın yazın tatile de gittim. Çok bakın iyi. ben Almanya'ya da gittim. Bu derneği kurma çalışmaları aşamasında. Evet zaman zaman da hastaneye yattı. Ama hep e, damardan bir ilaç alması gerekti her ay. Hatta iki kere. Ama bunları da yaptı Selcan. Bu hmm. çok güzel bir örnektir. Hmm. Tabii çok iyi bir ailesi var. Annesi de bizim söylediğimiz harfiyen yapan insanlar. Yani bence Selcan onun simgesi. Ne zaman hesaplanmıştı? Kaç yaşındaydı? İlkokuldaydı. Hmm. Bizim Yani Marmara Üniversitesi'nde Müjdat Hoca'ya hmm. hastasıdır e, geldiğinde. Ama hastalık belki daha da evvel başlamış olabilir. E, kulak enfeksiyonları değil mi Selcan? Çok sık tekrarlayan evet, kulak, kulak enfeksiyonları enfeksiyonlarıyla geldi. Akciğer enfeksiyonları. Sonra, ya da, evet. En az 3-3 zatüre getiriyorum ben çocukken. Evet. Şu anda hiç geçirmiyorum mesela. Bu da tedavim sayesinde evet, olan evet. bir durum. Evet. şu hocamın dediği gibi bütün sosyal hayatıma iyi kötü devam ettirebiliyorum. Tedavimi aksatmadığım sürece En önemlisi de bu. Doktorlarıma çok güveniyorum. Ben galiba bununla yaşamayı öğrendim. Peki. Çok da güzel örnekleri de var. Dernek belki, faaliyetleri içinde de belki değil mi bu örnekleri görüyorsunuz? Evet. Yani evet. Bu, hastalıkta... bu dernek sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindim. <gülüyor> Bursaya bir kongreye gittiğimizde çünkü benden daha yaşlı bir bu hastalıktan benden yaşlı bir hasta görmedim diyordu bana. Hmm. Orada kendinden yaşlı aynı hastalıktan bir genç bayanla rastlayınca çok mutlu oldu. Hala yazışıyorlar değil mi? Arkadaşını. Evet hala yazışıyoruz. Hatta orduya gideceğim önümüzdeki haftalığı hastanede. Yani beraber tatil yapacağız. Yani şu an ben mutluyum aslında böyle. Ne güzel. Tedavimi aksatmadığım sürece her şeyi bir... Yolunda gittiğini düşünüyorum. E tabi <gülüyor> evin ellerde olmanın verdiği bir rahatlık da var yani. Evet tabi ki yani <gülüyor> 20 senedir e, şansım yaver gittiği için çok doğru doktorlarla bir araya geldim. Peki. Bu da çok büyük bir şans. Benim zaten e, amacım da bu insanları bu hastalıkla ilgili doğru yönlendirebilmek. E, farkındalık yaratmaktı. Sağ olsun doktorlarım bana bu konuda çok destek onlar ve biz böyle bir dernek kurduk. Sizlerin sayesinde de bunu medya becılığıyla da Birçok insana duymuş tabii. oldu. Belki sık geçiren, enfeksiyon geçiren çocuğu olan anneler şimdi a immün yetmezlik diye bir durum söz konusuyormuş. Evet, bir, bir de, bak, de diye tabii. düşünebilirler ve bu da bizim için çok insanlık için, sağlık için çok önemli bir farkındalık. Evet. Derneğinizin tam adı ve web adresini söyleyebilir miyiz? Tabii. E, i̇mmün, immün Yetmezlik Derneği kısaltılmışı emniyet. E, ...web adresimizde www.imyet.org.tr Evet, Işıl Aca da söylemişti ama bir kere Hı. daha tekrar etmiş olduk. Evet, oradan mi? bana çok evet e, güzel yani kolayca ulaşabilir hastalar, hasta yakınları... ...ya da bu konuda herhangi bir sorusu olan herkes, iletişim kısmında bana direkt mailler geliyor. E, bunu da buradan bildirmek istedim. Tamam. Peki... Oh. Çok teşekkürler efendim size. Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Yani, çok için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoş Hoşçakalın. İyi çok yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Peki. E, evet. Böylece bir canlı yayında da e, bağlantıyla İmiyet e, Başkanı e, ve, ve birebir bu sorunu yaşayan, bu sorunla yaşamayı öğrenen ve e, en azından farkındalık yaratmada çok önemli bir e, adım olan kişiden de dinledik yani, soruları. Bu dertle uğraşan bir kişiden bunu duymakla, evet. hani benim burada anlatmam arasında ne kadar büyük bir fark var. ve Hastalar açısından da çok iyi bir moral bu. Tabi. Bu hiçbir şeyle kıyaslanmıyor. Işıl bu tip örnekleri de fazla dile getirerek hem ebeveynler çocuklarında senin demin sıraladığın şikayetler olduğu zaman ya acaba bir immün yetmezlik söz konusu olabilir mi akıllarına getirecekler. Hem de evet. e, sağlık çalışanlarının dikkatini bu noktaya çekecekler. Hani iki açıdan da evet. hani bir farkındalık yaratmanın yararı var herhalde. E, bu Jeffri ben 4. defa Jeffri diyorum. <gülüyor> Jeffri'de bir şey var herhalde. Nedir abi bu Jeffri? <gülüyor> şimdi ben bu şeyde de işte araştırmalarım sırasında da mar Üniversitesi'nde İmmün Yetmezlik tanı ve Tedavi Merkezi Jeffrey Modell Merkezi evet. açılmış. O, o evet. konu hakkında bir bilgi alalım istedim Jeffrey sizden. Jeffrey aslında bir genç delikanlı. Model de soyadı. Hı hı. 15 yaşında Amerika'da İmmün Yetmezlikten ölüyor. Hı. Ve ailesi varlıklı bir aile ve entelektüel dizeyleri de yüksek. Kendilerini bu işe adıyorlar. Ve bir dernek kuruyorlar. Adı Jeffrey Modell Vakfı. Hı. Bu vakıf dünyada her ülkeye farkındalığı artırmak, erken tedaviye ulaşabilmek uğruna yardımda bulunuyor. Dünyadaki bütün merkezlerin aslında Jeffrey Model Merkezi olduğunu ben sonradan öğrendim. Yani Amerika'daki o büyük veya Avrupa'daki. Ve bu aileyle tanışma fırsatım oldu birkaç yıl evvel. Çok... Nasıl söyleyeyim müstesna insanlar hı hı. ve Türkiye'deki durumu anlatınca da yani bir yarım saatlik konuşma sonunda Topkapı Sarayı'nda bana burada bir cefri model merkezi kurmak ister misiniz dediklerinde ben hani mutluluktan bayılıyor düşüp bayılıyordum zaten. yani bu doğru bir tabir ve ondan sonra çalışmalarımız devam etti. Evet bu merkezi kurduk. Böylece bu ağ üye olmuş olduk. Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Umarım Türkiye'deki merkez sayıları yakında artacak. Çünkü Türkiye çok fazla merkezi hak ediyor aslında. Ama ilk merkez kurulmuş oldu. Ve artık toplantılarımız beraber hani hasta danışmak istediğimizde çok çabuk ulaşabiliyoruz. Yapamadığımız testleri yaptırma konusunda her konuda yardımcı oluyorlar. İşte yakında Yunanistan'da bir toplantı yapıp gene bir araya gireceğiz. Özellikle bu Orta Doğu grubunu hı hı. aslında daha da E, ayırdılar. Yani bunun sonsuz faydaları var gerçekten. Ortodoksunun da ilk şubesiymiş galiba sizin evet. üniversitenizdeki. O, evet. Aslında bu, bu öneri geldiği zaman aşılınun ne kadar heyecanlandığını ve bunu gerçekleştirmek hı hı. için nasıl çaba gösterdiğini yakından demeyeyim ama en azından uzaktan gözlemiş birisi <gülüyor> olarak o, o yatsınmaz bir e, çabası vardı. Yani onun kutlarım gerçekleştirmek Teşekkür için. Ederim. Çünkü bu tip ya dışarıdan birisi işte bir fonla bir sponsorlukla geliyor bunu kuracağız diye. Teşekkür olmaması için e, ya da hani e, ya bu zor ama diye ne kadar çok engellen karşılaştın değil mi gerçekten Tabii başla. oluyor ama e, hep tabii ileri bakmak hani bunu yapmak evet. istiyorsak onlara geçmemiz gerekiyor. E, yani amacımız çünkü çok belli. Bu memleketimizde çok e, yaygın olan bu hastalığa gerçekten gereken önemi vermek. Ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Evet. Evet. Yani bu hastalık şeyin de örneği aslında. Ee, mesela biz hani öğrencilere de anlatırken... Tıp kitaplarındaki bilgilerin çoğu Avrupa Amerika kökenli Çok e, araştırma sonuçlarına göre yazılır. Hani Bir ülkenin kendi her alanında tıpta da böyle diğer alanlarda da böyle kendine göre modifiye etmesi, onu şekillemesi o bilgileri ne kadar önemli. Yani şu immün yetmezlik konusu Amerika'daki kitaplarda seyrek görülen bir hastalıkken işte ülkemizde yazılacak bir kitapta sık görülen bir hastalık yani. olarak yerini alacak yani, değil mi? Bu o kadar önemli ki bu söylediğiniz nokta. Ee, Nasıl anlatayım bilmiyorum ama eğer siz bir kitabı alıp aynen tercüme edip burada anlatıyorsanız nasıl bir bilim insanısınız evet. hani nasıl bir hocasınız değil mi? Yani evet. onu okuyup ondan sonra ülkedeki sorunlara bakıp yorumlayıp bir yorum getirmeniz Hı. gerekir ve bunu öğrencilerinize aktarmanız Hı. gerekir. Yoksa biz hani papağan gibi oluruz oradan Hı. al bu tarafa hatta hoca olmaya da gerek yok bunu yapmak için. Şu anda da hiç gerek yok. İnternetten öğrenciler bizden iyi daha çabukta da okurlar aslında. Onun için hani burada bizim yapmamız gereken iş tam da bu. Evet. E, bunu alıp ama bakın bu hastalık bizde değişik seyrediyor. Evet. Ya da bu hastalık bizde hiç de nadir değil şu nedenlerle çok fazla demek. Yani ben şu anda çok üzülüyorum ben çok hasta atladım bu konuda diye. Evet. Hı. En iyi bilenlerden birisi üzerinde çalışan birisi oldu. Yok hiç bir zaman iyi bilen diyemem. Ee, öğrenmeye çalışıyoruz ama. Evet. Hep beraber onun için öğrendikçe de bunu aktarmamız gerekiyor. Bu heyecanı da biraz yaymak gerekiyor. Yani Türkiye'de şeyi söyleyebilir miyiz? Bu hastaların en az bir yüzde yetmiş sekseni tanı alamıyor. Kesinlikle. Bir, böyle bir yani rakam... aslında bunu Avrupalı böyle söylüyorsa hani maalesef o bizde yüzde doksan belki 95. ...kaçırıyoruz. program sonuna geldik bir parça. Yani 4-5 dakikamız kaldı ama iki şey soracağım. Birincisi bu merkez sayesinde... ...biz bütün tanıları... ...siz klinik, klinik olarak şüphelendiniz değil mi? Avrupa'ya gönderiyorduk kanları. Doğru. Şimdi o, o da yavaş yavaş azalacak değil mi? Evet. Yani o testler de burada yapılacak. Çok burası, doğru, çok burası çok önemli ve bu demin... ...başta söylediğin o sempozyumun amacı da... ...moleküler tanıları... ...Türkiye'de yapabilmek. Çünkü... Avrupalı ve Amerikalı şeylerin söyledikleri iminologların, Türk iminologlar gayet bilgili diyorlar. Hani yerimiz kötü değil. Bütün Türkiye'deki iminologlardan bahsediyorum tabii. Yani biz klinik olarak şu gruptan bir hastalığı diyoruz zaten. Ama net olarak tanıyı koymak, tam bozukluğun nerede olduğunu bulmak ve sonraki nesillere bu aktarılacak mı ne olacağı bilmek. Tabii ki kesin tanı koymak. Kesin tanı koymamız gerekiyor kesin tanyu koymak için de alet edemat ve yetişmiş elemana ihtiyaç var. İşte biz bu böyle merkezleşerek o aletleri edinmek ve hastaları toparlamak hatta ideali herhalde, Hani İstanbul şu konuda uzman evet. ama işte Ankara'da bu yapılır deyip Türkiye genelinde aslında evet. bütün hastalıkları kucaklayabilmek. Aslında bu dediğiniz de çok önemli. Biz evet. aynı şeylerden, mesela aynı şehirde bile birkaç tane Kesinlikle. kuruyoruz. bu bir israf. <gülüyor> bu kadar Büyük zengin israf. değiliz. Evet. Yani bunu zengin ülkeler de böyle yapmıyor zaten. Evet. Onun için bir organizasyonla bu gayet güzel olabilir. İlk adımları buydu <gülüyor> ve başladık moleküler. E, tanılarda da Türkiye'de bakabilmeyi özellikle en sık görülen gruplar Işıl biz hiç şeyden e, bahsetmedik bütün program sırasında verdiğim bu çok yararlı bilgiler önemi sıklığı e, erken tanının önemi nelere dikkat edilmesi gereken laboratuvar testlerine de değindik en yani son ama peki diyelim ki küçücük bir çocukta bu bulgular var size başvurdular yapılan testler sonunca saptandı tedavi Hı. mümkün Hı. mü? Tabii ki mümkün. Daha, Şöyle iki, iki büyük başlık koyalım. Bir tanesi çok ağır imin kemik iliği nakli gerekiyor. Siz bunu zamanında tanı koyarsanız acil bir durumdur. Hı -hı. Hani hemen kemik iliğine göndermeniz gerekir. Ve kemik iliği nakli tutarsa sapasağlam bir insan olur ve bunun örnekleri var. Hı -hı. Bunu bir kenara koyun. Bu da ayrı bir konu. Hı -hı. İkincisi ise genellikle imin globinler düzeyleri Hı -hı. düşük oluyor. O da bir... Ee, Elimizde mevcut bir preparat gamoglobin dediğimiz damardan şu anda veriliyor aslında cilt altı da verilebilir o Türkiye'de yok yani hasta evinde bile alabiliriz e bu damardan verilen serum gibi bir madde. Eksik olanı yerine koyuyor. İşte onun tamam. için zatürre geçirmiyor hı hı. Selcan artık. Ama bunu belirli aralıklarla hastaneye ya da kliniğe Tabii, başvurup gelmesi, yaptırması lazım. Bakın rapor çıkarıyoruz. Hasta geliyor. Genelde 3 haftada bir. Bazen 4 haftada bir alıyor. Ve bunu memnuniyetle söyleyeceğim. Şu andaki sistemde hasta kendisi para ödemeden yapıyor. Evet, çok bu da önemli bir e, iyileşmedir. Tabii, e, dolayısıyla ha, bu grubun dışında da ...bir takım ilaçlar kullanarak, koruyucu ilaçlar... ...biz hastalarımızı... ...tedavi mümkün yani. Bir evet. de bu çok önemli... ...mesajdı Selim. İyi ki söyledin. Tabii. Yalnız bir küçük ekleme yapacağım. Belki bu... ...son sözlerim onlar olsun. Şimdi... ...hastayız, sık enfeksiyon geçiyoruz... yani çocuk çok ve anne çok. Evet. Bir de şöyle preparatlar var. Bunu için hatta... E, ...radyo ve televizyonlarda... İmmün aynen öyle. Orkaşmış Reklamlar yani. var. Bunu alın. Şimdi immün sistem... ...o kadar yüksek ve... E, ...hani... Karmaşık bir sistem evet, evet. ki sizin ağızdan aldığınız, yuttuğunuz bir takım ıı, maddelerle onu kuvvetlendirmek evet. hiç mümkün değil. O grip için mesela C vitamini, portakal suyu gibi. Yani bir, gibi. Bir, bir, evet. C Lütfen onları itibar etmeyelim. <gülüyor> evet, çünkü bunların bir faydası yok. İsraf bunlar. E, çünkü mün sistem bunlardan e, etkili. Ama Hı. bir tek çok faydalı olan e, nokta tabii temizlik, hijyen ve tabii. aşılar. Aşılayacağız biz çocuklarımızı ki. Enfeksiyonlardan <gülüyor> koruyalım. diğerlerini itibar etmemek lazım. Bunlar çok satan, çok popüler tabii. E, malzemeler diyeyim. Yani i̇laç değil mi diyeceğim. Bütün bunları yapabilmek için de tabii öncelikle gizli sık seyreden bu hastalığın tanısının... Doğru doğru mesela. yere başvurmakta yarar evet. var. Yani Uşul'un evet. anlattığı ve tabii nelerden şüphelenildiğini evet. annelerin de duyarlı olması lazım belki. ki çocuklarında bahsetsin. Her konuda olduğu gibi şimdi. tabii her şey ailede başlıyor aslında. Hı -hı. Ama yani mesela çok duyarlı bir anne de çocuğum çok hastalanıyor deyip götürdüğünde eğer o hekim onun fark değilse doğru yere işte, değil götürülmediyse evet. evet. Peki Uşul programın sonuna geldik. Evet programın sonunda ben tekrar çok teşekkür ediyorum size bu karlı günde geldiğiniz için ve böylesine hakikaten demin de söylediğim gibi bilmediğimiz bu kadar sık olduğunu bilmediğimiz Türkiye'de yeni hastalıkların bile Türklerde çok sık görüldüğünü bahsettiniz. Bir hastalığı vurguladığınız için açıkladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah bir başka programda görüşürüz görüşürüz. Herkese hafta sonları diliyorum. Bence bu fırsatı bana verdiğiniz için sevgili radyoma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırırsanız buradayız. Sağolun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Gerçekten vakit ayırıp geldiğiniz için. Hem de çok önemli bilgiler verdin. Önemli bir konuyu ele almamızı. Bir sağ bir zevkli. Sağolun. Sağolun. Efendim programımızı bitiriyoruz. Son grubumuz İsmail Hakkı Demircioğlu'nun da e, vokalde yer aldığı Karmate grubunun bir parçası. Nani isimli CD'lerinde yer alıyor. Parçanın adı Sular Akar Dol durur. Bu arada Seher Andac'a buradan selam gönderelim. Sizin ilk programınızı çok hmm. beğenerek ve ilgiyle izlediğine daha çok nazik bir mail atmıştı. Umarım kendisiyle bağlantımızı sürdürürüz Sayın Seher andaçla Peki tekrar teşekkürler Işıl ve hepinize iyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Hoş çuk yapana sen benim olduğunu sen ben um oldu bir minçuk yapsana birye binçuk yapsanada sen benim oldu Giz dört efendi istemez üç gün sarılur yatsam üç gün sarılur yatsam da sağdan sola dönmezdim sağdan sola, sola üç gün sarilur, yatsam Üch gün sarilur, yatsam sağdan sola, sağdan sola, Ты женоча, я каты шия, ты щеда, чаты жночя, Алла зраили, джану, Алла зраили, дчануми да, я жюман куча, canım жман куча, Алла Yaramın koca canım e Alazra ye canım e Yaramın koca Alazra koca Alazra ye ni canım e Alazra canım koca koca canım